cümlelerine başlarken gösterdikleri tavır ümitlerin yine bir başka bahara kaldığını gösteriyordu. Üstüne üstlük her zamanki hareketlerini yine sıralamışlardı. Kendi yapa geldiklerini yine efendiler efendisine fatura edip bir kenara çekili vermişlerdi. Sanki sütten çıkmış ak kaşıklardı. Bundan sonra sözü Utbe'nin teklifine getirip benzeri şeyler söylediler. Şöyle diyorlardı: Şayet sen bu sözlerinle aramızda mal sahibi olmak istiyorsan aramızda el birliği yapıp mal toplayalım ve seni mal yönüyle en zenginimiz yapalım. Aramızda şeref sahibi bir insan olma arzun varsa seni başımıza reis tayin edelim. Şayet mülk peşindeyse başına taç giydirip seni başımıza melik yapalım. Şayet sana cin musallat olmuşsa veya ...gördüklerin üstesinden gelemediğin birer hayal ise, o zaman da mal ve mülkümüzü ortaya döküp seni tedavi ettirelim. Hiç olmazsa sonunda ya sen iyileşip bu işten kurtulursun yahut biz kendimize düşeni yapmış oluruz. Hı? Bu kadar da fazlaydı. Aslında bu iki dünyanın arasındaki farkı ortaya koyan bir manzaraydı. Dünya ve dünyalık peşinde koşanlar yine onunla Ukbay'a ait açılımların önünü alacaklarını sanmış ama yine baltayı taşa vurmuşlardı. Söylenilenleri sabırla dinleyen efendiler efendisi sözü aldı. Söylediklerinizin hiçbiri de bende yok. Benim niyetim ne mallarınızı almak ne de üzerinizde saltanat kurup meliklik yapmak. Allah beni size peygamber olarak gönderdi ve bana kendi katından bir kitap verdi. Ardından da sizi gelecek günleriniz adına uyarmamı istedi. Ben de üzerimdeki tebliğ vazifesini yerine getiriyor ve size nasihat ediyorum. Şayet benim size arz ettiğim hususları kabul edip benimserseniz bu dünya ve ukbaadaki en büyük kazancınız olacaktır şayet kabul etmeyip kulak ardı ederseniz, ben de Allah'ın emri gelip de sizinle benim haramdaki hükmünü verinceye kadar bana düşeni yapar ve sabrederim. Bundan daha net bir ifade nasıl olabilirdi ki? Sizin dünyanız sizin olsun. Ben sizin ahiretinizi kurtarmak için uğraşıyorum. Demekti bu. Onlar da anlamışlardı. Evet, ne yaparsak yapalım Muhammed kendi yolundan taviz vermeyecek. Ve biz bir gram mesafe alamayacağız. Onun için meseleyi farklı bir boyuta çekmeye başladılar. Birisi ileri atılmış şunları söylüyordu. Ya Muhammed. Şayet bir hususu sana arz etmemize müsaade edersen onu arz edelim. Biliyorsun ki buralarda... Bizden daha fakir, daha muhtaç, mal ve mülkü daha az ve maddi mudayaka içinde olan kimse yoktur. Seni elindeki mesajlarla gönderen Rabbinden istesen de şu bizi sıkıştırıp duran dağları bizim için düzleyi verse ve oradan Şam ve Irak pınarları gibi su fışkırtı verse Aynı zamanda bugüne kadar ölüp giden atalarımızı yeniden diriltip, onlar arasından kusayi ibni kilabı huzurumuza getirse ve biz de dediklerinin doğru olup olmadığını ona sorsak, çünkü biliyoruz ki o doğru sözlü bir insandır. Şayet senin doğru söylediğini tasdik eder ve yaptıklarını tasvip ederse. Biz de seni tasdik edip kabul etmiş, Allah katındaki konumunu anlamış. Ve senin de söylediğin gibi işte o zaman onun seni peygamber olarak gönderdiğini kabul etmiş oluruz. <gülüyor> Fesübhanallah. Adamlar göz göre göre kendilerince Allah Resulü'nü alaya alıyorlardı. Küstahlıktı bunun anı. Allah'ın en sevgili kuluna saygısızlıktı. Hatta bu üsluplarıyla onlar sadece Efendiler Efendisi'ni hedef almıyorlar, kendilerince Allah'a da hakaret ediyorlardı. Hangi birisine cevap verilebilirdi ki? Hem cevap verilse bile Efendimizin karşısında bu cevaptan anlayacak kim vardı? Bunlara verilecek en güzel cevap şüphesiz sükuttu. Ortalık buz gibi olmuştu. Her şeye rağmen efendiler efendisi onların da iman edeceklerini umuyor ve aradaki kapıyı tamamen kapatmıyordu. Zira böyle durumlarda zamanın çıldırtıcılığına, muhatapların hamakatine ve ortamın kasavetine rağmen sabretmek gerekiyordu. En azından her iki cenahtaki tavrı müşahede edenler bir gün bunları değerlendirir ve hak cihetteki yerini alırdı. Kendileri gelip teslim olmasalar da Günü gelince bu adamların ailelerinden gelip iman edenler mutlaka olabilirdi. Yine büyüye büyüklük düşüyordu. Onun için bir kez daha konuştu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Beni Allah size bunları yapayım diye göndermedi ki dedi ve ilave etti. Ben size getireceğimi getirdim ve Allah'tan almış olduğum tebliğ vazifesini de yerine getirdim. Bundan sonra şayet kabul ederseniz, sizin için bu dünya ve ahiret mutluluğu demektir. Şayet kabul etmeyip de reddederseniz, aramızda Allah Celle Celaluhu hükmünü verinceye kadar ben de dişimi sıkar, sabreder ve beklerim. Belli ki Efendiler Efendisi'nin ruhu pakleri çok sıkılmıştı. Sıkıntı duyulmayacak bir manzara değildi ki. Onun için konuyu kısa tutmaya çalışıyor ve bir an önce bu kasvet ortamından ayrılmak istiyordu. Ancak adamların niyeti işi daha da uzatmaktı. Kendilerince eğleniyorlardı. Aralarından birisi ileri atıldı ve yine aynı üslupla şunları söylemeye başladı... Madem bizim için bunları yapmayacaksın, öyleyse Rabbin'den kendin için iste. Mesela şu söyleyip durduğun şeyleri tasdik eden bir melek gönderse de, o melek senin hakkında bize de malumat verse. <gülüyor> Aynı zamanda yine ondan istesen de, senin için cennet gibi bağ ve bahçeler, altın ve gümüşten saray ve malikaneler ishan etse de, seni bir anda zenginler sınıfına ulaştırsa. E çünkü sen aynen bizim gibi çarşı pazarda yürüyüp duruyor. Biz nasıl kazanç peşinde emekliyorsak sen de et peşinde koşuyorsun. Böylelikle biz senin Allah katındaki kıymetini anlar ve zannettiğin gibi gerçekten de sen onun peygamberiysen, böylelikle biz de senin onun nezdindeki yerini görmüş oluruz. Belli ki adamların ağır çatlamıştı. Onlar ölesine gönül eğlendiriyorlardı. Ortam tam anlamıyla bir köy kahvesine dönmüştü. Önüne gelen ileri atılıyor ve kendince bir şeyler söylüyordu. Rahmet Peygamberi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemse her şeye rağmen dişini sıkıyor ve sabrediyordu. Hisler tepki gösterse de burada mantık öne geçmeli ve sabredilmeliydi. Onun için Sübhanallah dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ben sadece bir peygamberim. Benim gibi birinin Rabbinden böyle bir talepte bulunması uygun olmaz ki. Ben de zaten size bunun için gönderilmedim ki. Allah beni uyarıcı ve müjdeleyici olarak gönderdi. Kabul ederseniz dünyayı ve ahireti siz kazanırsınız. Şayet kabul etmezseniz o da Allah Celle Celaluhu hakkınızdaki hükmünü verinceye kadar Sabredeyim. Artık her kafadan bir ses çıkıyordu. Şu semayı ayaklarımızın altına ser ki... ...sana inanalım. <gülüyor> ya varlık, Rabbin de... ...şu anda bizim seninle oturduğumuzu... ...senden bunları istediğimizi biliyor mu? <gülüyor> ...hadi bütün bunların haberini sana bildirse ve işin doğrusunu bize öğretse ya... ...duyduğunuza göre sana bütün bunları... ...Yemame'deki Rahman denilen bir adam öğretiyormuş. Halbuki sen de biliyorsun ki biz Rahman'a asla inanmayız. Ya Muhammed sen bizi mazur gör. Ama biz seni ya sen bizi yok edip tüketinceye kadar... ...ya da biz senin hakkından gelinceye kadar öyle başıboş bırakmayız. <gülüyor> biz meleklere kullukta bulunuyoruz. Aldı ki onlar Allah'ın kızlarıdır. Allah ve melekleri gözümüzün önüne getirip bize göstermediğin sürece biz sana inanmayız. Söyleyen söyleyene bir gürültü konuştu. ...ve konuşma bir türlü de nihayete ermiyordu. Artık meclis, meclis olmaktan çıkmıştı. Dayanılacak gibi gözükmüyordu. Bu yüzden Allah Resulü orayı terk etmek için kalkmak istedi. Onunla birlikte Abdullah İbni Ebi Ümeyye de ayağa kalktı... ...ve Allah'ın en sevgili kuluna şunları söyledi. Ya Muhammed! Sana kavmin gördüğün gibi bazı şeyler sundu... ...ama sen hiçbirini kabul etmedin. Sonra... Senin Allah katındaki konumunu öğrenmek, sonra sana tabi olmak ve seni tasdik etmek için bazı şeyler istediler, onu da yapmadım. Hatta kendi konumunu sağlamlaştırma adına bazı talepleri oldu, onlara da evet demedim. Korkutup durduğun azabı çabuklaştırıp başlarına getirmeni söylediler, onu da yap. Vallahi de ben... Sema'ya merdiven dayayıp kat kat semaya yükselmedikçe ve ben de oradan getirdiklerini çıplak gözle müşahede edip seyretmedikçe... ...bir de bütün bunlara dört tane melek getirip şahit tutmadıkça sana asla inanmam. Gerçi and olsun ki bütün bunları yapmış olsam bile ben seni tasdik edeceğimi sanmıyorum. söyleyen Efendimizin halası Atike'nin oğluydu en yakındakinden bile çok uzaktakilere yakışmayan şeyler duyuyordu bunları söylerken de ayağa kalkmış az sonra da meclisi terk etmişti Resulü Kibriya da ayağa kalkmış hane isadetlerine doğru yola koyulmuştu ne ümitlerle gelmişti ama şimdi kim bilir ne hicranla geri dönüyordu yalnız başına kala kalmıştı Rabbinden başka kendini müdafaa edecek kimse yoktu. Nihayet imdadına Cibril-i Emin yetişti. Gelen ayetlerde Yüce Mevla şunları söylüyordu. Onlar, sen bize yerden suyu kesilmeyen bir pınar fışkırtmadıkça sana asla inanmayacağız, diyorlar. Yahut senin hurma ve üzüm bağların olsun da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 yeni bir toplum inşa ederken Kur'an bu kadar olayların içinde ve inayet ilahiyede bu denli Habibi zişanın yanındaydı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kasvet dolu bir akşam yudumlamıştı ama şimdi Cibril gelmiş bulunduğu yerin sağlamlığını ilanın yanında bu türlü insanlara karşı takınması gereken tavrı da talim ediyordu aslına bakılırsa Hazreti Peygamber'in ahir zaman nebisi olduğunu, onun hayatına kasteden bu can düşmanları da biliyor, onun beklenen nebi olduğuna inanıyorlardı. Ancak bu bilmenin ötesinde, Firavun misal kibirleri, koyu karanlık içinde bir kabilete asupları ve öyle büyük bir inatları vardı ki, bir türlü gelip teslim olamıyorlardı. Muirey ibn-i Şube, insafa geldiği bir sırada şunları anlatacaktı. Ebu Cehil'le beraber oturuyorduk. Bulunduğumuz yere yine Muhammedül Emin geldi ve bazı şeyler anlatarak tebliğde bulundu. Ebu Cehil küstahça: "Ya Muhammed, eğer bunları öbür tarafta tebliğ ettiğine dair şahit aramak için yapıyorsan hiç yorulma. Ben sana şahadet ederim. Şimdi beni rahatsız etme." dedi. Yine üzüntü içinde Muhammed yanımızdan ayrıldı. Ben Ebu Cehil'e sordum: Hakikaten ona inanmıyor musun? Cevap verdi. Aslında biliyorum ki o peygamberdir. Fakat Haşimilerle eskiden beri aramızda bir rekabet var. Onlar hacılara hizmet edip Kabe'nin örtüsüne sahip çıkma işiyle... ...gelenlere zemzem ikram etme işleri bizde diye övürüp duruyorlar. Bir de peygamber de bizden derlerse... ...işte ben buna dayanamam. günlerden bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye gelmiş Allah'ın evini tavaf ediyordu. O sırada karşısına Esved İbnül Muttalib, Velid İbni Muğire, Ümeyye İbni Halef ve As İbni Vail gibi kişilerden oluşan Kureyş'in ihtiyar heyeti çıkageldi. Belli ki yine sinsi bir plan kurmuş ve bu planlarını teklif etmek istiyorlardı. Dediler ki, Ya Muhammed hele gel biz senin ilahına kulluk edelim, sen de bizim ilahlarımıza kulluk et. Böylelikle sen ve biz bir konuda ittifak etmiş oluruz. Bu durumda şayet senin ibadet ettiğin ilah hayırlıysa hepimiz bundan nasibimizi almış oluruz. Ama şayet bizim ibadet ettiğimiz ilahlar hayırlıysa o zaman da sen bundan nasiplenmiş olursun. ...bununla onlar neyi hedeflemişlerdi? Acaba Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem... ...böyle bir şeyi faraza, kabul etmiş olsaydı... ...gerçekten bir olan Allah'a ibadet edecekler miydi? Hem ibadet süreklilik isteyen bir kulluktu. Öyle bir sene başka bir kıbleye, öbür sene bir başka yöne dönmek... ...döneklikten başka neyle izah edilebilirdi? Belli ki, belki de onlar gibi düşünebilecek... Bütün ehl-i küfrün ağzını kapatmak için yine imdada Cibril yetişti. De ki, ey kafirler, ben sizin ibadet ettiklerinize ibadet etmem. Zaten siz de benim ibadet ettiğime ibadet etmiyorsunuz. Ve ben sizin ibadet ettiklerinize asla ibadet edecek değilim. Anlaşılan siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz. O halde sizin dininiz size, benim dinim de bana. Kaynak Yayın Grubu sundu.